Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Bir Kasım sabahı. Evet. Yine sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir kelime sürecimiz var. Evet zihnin koridorlarına daldık. Evet. Dolanıyoruz. <gülüyor> Haftalardır. Evet dinleyicimiz Ali Toprak beyefendiye. Teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar. Ee, Kamuslu Güreş Gmail adresimizi hatırlatalım. Kamuslu Güreş Instagram adresimiz var. Efendim söyleyeyim aktif olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Ee, özellikle e, dinleyemeyen, kaçıran e, dinleyicilerimiz oradan podcastlerimize ulaşabilirler. Aynı zamanda Açık Radyo'nun arşivinden de ulaşabilirler. Diğer programlara da tabii. Böyle ee, biraz bir geçmişe azıcık dönelim. dönelim. Yenilere, yenilere bakalım. <gülüyor> dönelim. Dön bakalım Didemciğim. <gülüyor> Efendim, ben mi deneyim? Deneyim. Dön e, bu yayın dönemi böyle tekil bir başlık bulmakta biraz e, zorluk çektik aslında ama hani zihnin süreçleri diyelim gene de e, Hı -hı. kaba taslak e, çünkü e, ilk üç program boyunca özellikle bazı programları dinleyemeyen e, ya da sadece bu programla başlamış e, olan dinleyicilerimiz e, Twitter'daki ve e, radyodaki eski kayıtlara e, bir dönerlerse e, yol haritamızı çizmeye çalıştık. Hı hı. Ee, Hatta sen ödevini yerine getirdin değil mi? Ödevim. Yol haritamızı Twitter'da paylaşmadım. Aa, paylaştım, canım. paylaştım, paylaştım. Ee, bir netleştirmeye çalıştık zihnimizi efendim. <gülüyor> e, çünkü zihinle ilgili sözcüklerin e, birbirine e, yaklaşmaları, geçişleri, e, teğet geçmeleri durumu o kadar çok ki hangisinin nereye ait olduğuyla ilgili e, kafa karışıklığı oluyor bazen. Kafa da sözcüklerimizden biriydi aslında. Beyin de biriydi. <gülüyor> e, zaten e, bu işe bizi biraz da sokan, e, güven güzel ...dere oldu diyebilir miyiz Kerem'cim? E, diyebiliriz tabii ya. <gülüyor> Sevgili Güven Bey. Evet. Şöyle... E, ...aslında biz geçen yayın döneminde... ...bedenin e, parçalarıyla uğraşıyorduk... ...ama çok daha somut parçalarla. E, sonra siz... E, ...bedenle uğraşırken... E, ...zihinle bedenin bir uzantısı... ...benim programıma bir konuk olsanız da... E, ...bazı sözcükleri... ...konuşsak zihinle ilgili dedi. Bizde de şey ışığı yandı. İyi dedik, önümüzdeki yayın dönemi biz de bu zihinsel ruhsal süreçlere kaysak hatta e, 22 Ekim mide E, Tam evet, açık bilince evet, konuk olup e, bazı sözcükleri konuştuk Bu yayın dönemi de başladık e, Gerek e, beyin e, sonra zihinsel, düşünsel süreçler Ruhsal, duygusal, sezgisel derken Kendimizce bir ayrımda bulunduk Şimdi bu programda da şöyle bir şey yapmaya karar verdik e, Gerçekten e, biraz da e, baz programlarda Güven Güzel Dere birlikte çalışacağımız bir şey olacak bu. Eee Güven ne haberleştik ve o da bize kendi zihninden harita değil mi? Evet. çizdi. Sağ çizdi. olsun. Şimdi vakit biraz onu paylaşmak istiyoruz. O Bayağı soğuk da bu günlerde ayırmış. değil mi? <gülüyor> evet. Yani Boston, <gülüyor> Bayağı eksi, da eksilerdeymiş. Dur. Değil mi? Biz daha yağmurun yüzünü göremedik. İşte yani küresel ısınma Böyle efendim e, şimdi e, Güven Güzel Deren'in e, bayağı uzun e, sağ olsun aldığı notlardan biz de araya fikirlerimizi koyarak e, böylece bizim düşünsel süreçlerimizle hemen ardından onunkileri size aktararak gene nerede bulunduğumuz hakkında konuşacağız. Şimdi e, şöyle bir şey e, bir kere beyinle zihni bir ayıralım diye başlamış başlangıcı bu. Mutlaka. Evet çünkü e, hatta aynen bazı cümlelerini okuyacağım. Çoğunluğun aksine beyin olmadan zihnin var olmayacağını düşünüyorum demiş. Ben bu cümleyi okuyunca şey dedim. Allah Allah çoğunluk böyle mi düşünüyor acaba? Hatta <gülüyor> dedim yani beyin bir organ son derece somut bir şey. E, ve... E, O beynin içinde evet zihin diye gösterebileceğimiz, işte burası da zihin kısmıdır diyeceğimiz bir şey yok ama bütün işleyen süreçler zihinsel. Ee, o süreçlerin neler olduğunu açmış konuşacağız. Birçok başlıkta zaten birbirini de çok tutuyor görüşlerimiz. Ee, ancak bu dediğim gibi e, beyin olmadan zihnin var olacağını düşünme gibi bir ...hal var demek ki. Evet, demek ki var. Bunları biz çok mu şeyiz, rasyoneliz acaba? Ben bir, kimler düşünüyor falan dedim. Kimler bunlar, nerede bunlar? Ya, ya herhalde bu daha ruhsal e, yanıyla da ilgili. Muhtemelen. Değil mi? E, Güven Bey bunu tekrar soralım. Diyormuş. Zaten konuk olacak ve o zamana bağlı. Bu istatistiği <gülüyor> <neye> bağlı olarak... <gülüyor> İstatistik Söylüyorum. olarak yok herhalde ama hı. dediğim gibi o ruhsal yanını hani bedeni ayrıştırıp düşünen kısmı Tabii. herhalde içeriyor. Bu e, da öyle. Değil mi? Bağımlılık ilişkisi demiş bunu bir... Tamlama olarak çıkarabiliriz mesela. Hı hı. Ee, sonuçta gene bir cümlesini aynen okumak istiyorum. Hani bu dedik ya beyin bir organ yani belli bir şekli ağırlığı yeri var vücutta. Ama zihin öyle değil. Hani bana şu kişinin zihnini göster dediğinizde parmakla işaret edebileceğiniz bir şey ya da kesip içine açabileceğiniz bir yer yok demiş aynen. Evet. Tam da bu. E, fakat pek çok başlıkta zihnin içine giriyor. E, hani zihin derken ne kastettiğini dört başlıkla e, bizimle paylaşmış Hı -hı. Güven Güzel Dere. Birincisi duyular ve algı. Güzel. İkincisi düşünce. Hı -hı. Yani buna genel olarak bilişsel faaliyetler diyebiliriz. İşte hesap yapma, problem çözme, anlama, öğrenme, Hı -hı. işte karar verme, planlama gibi şeyler. Evet. Mesela ben burada inanmanın da e, nasıl bir düşünsel faaliyet olduğunu bir e, zihnimden geçirdim. Hı hı. E, onu da gene konuk olduğu zaman konuşuruz. Hı hı. E, üçüncüye geçiyoruz. Duygular. E, hisler anlamında. Evet. Duyu değil, duygu. Duyu değil, evet. Duyu. Emo emotion. emotion. Evet emotion Hı -hı. aynen feeling değil yani Hı -hı. ve dördüncüsü de huy ve kişisel özellikler yani işte nezaket kabalık meraklılık inatçılık diğer kamlık vurdum duymazlık gibi şeyler bunların hepsinin toplamı veya bunlara sahip olmamızı sağlayan kapasite demiş huyu bir kapasite sözcüğüyle açıklaması da ilgimi çekti benim. Hmm. Hatta bir sözcük olarak öne çıkardım, sözlüğümüzün sözcükleri olarak. Evet, bağımlılık ve kapasiteyi gerçekten not alalım. Huy bir kapasite mi ya da hmm. ne yanıyla kapasite, hmm. o bir kenarda dursun. Ee, gene e, Güven Güzel Deren'in fikirleriyle gidiyoruz. Ee, şimdi bu zihnin e, dört başlığını açıklamış olduk ya hı hı. E, aslında zihne açıklarken felsefeci ağzıyla nasıl bunu söyleyebiliriz gibi bir yaklaşımı da olmuş yani beyin ve zihin e, birbirine ontolojik olarak tek yönlü bir şekilde bağlı malum ontoloji varoluşsal anlamını taşıyor yani e, zihin beyne bağlı ama tam tersi söz konusu değil Değil evet. beyin her halükarda var. duruyor orada hı hı. var yani Yani bir insanın beyni olmadan zihni olamaz ama mesela zihni olmadan da diyelim ölmüş bir kişi veyahut da beyni bilgisayar var. hayata girmişse evet beyin var epistemolojik olarak veya kavramsal olarak daha farklı demiş o farkları zaten konuk olduğu zaman açacağız Hı hı Efendim şimdi böylece ne yaptık çok bütün bu söylenenlerden basit bir özet çıkartırsak beyin üst başlığı altında zihni ele alıyoruz. Zihinle birlikte işte duyular ve algıyı işte düşünsel boyutu duygular boyutu huyu ve kişisel özellikler diye alt başlıklandırmış Güven Bey. Evet. Biz bu başlıklar sınıfında bu hafta ile birlikte değil mi? Biz ee, karaktere odaklanacağız. grubuna odaklanacağız. Az sonra dermişim. <gülüyor> Belki ikinci programa da kalır ama daha <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, şimdi bu zihin üst başlığı altında şöyle e, ilerlemiş güvenin bize çizdiği çerçeve. E, bu duyulardan anladığımız şey yani duyumsamak, hissetmek hatta çok böyle... O Hoş, incelikli bir örnek vermiş. Ensemize konan kelebeği hissetmek mesela gibi bir histen bahsediyoruz. Yani duyumsal farkındalık, görmek, koku almak gibi işte o beş duyu hikayeleri. Demek ki duyu kelimesi bir kere daha ön plana çıkıyor. Seni duyularından en çok hangisi şey der? Nasıl diyeyim? Vazgeçilmezdir diyeyim daha doğrusu öyle bir soru sor, sorsam keremciğim hiçbirinden vazgeçemiyorum didemciğim <gülüyor> <gülüyor> ama canım bir birinciliğe koysan birini hani birinciliği beyaza verdiler gibi kime verirsin? Oh, görme derim herhalde. Ya didim hepimiz mi öyle sanki? Gözü konuşurken. Evet. Önemli bir organ ya. Tanımak, tanımlamak. Sanki görerek yaşıyor gibiyiz bir de. E tabii yani diğerlerinde vazgeçmiş elbette de. Ne bileyim, böyle bir kategorizasyona girmedim bence ya. Evet işte gene de insan düşünüyor öyle bir e, sıralama. Çünkü bazı çok... organları işte ne bileyim duyu organları çalışmayan insanlar da var. Tabii ve e, bahsetmiştik zaten Hı -hı. Te, ilk yayın dönemimizde engel programını yaparken e, görme üzülü, e, ama o kendisini kör dememiz istemişti. Evet. İlgin sevgili arkadaşımız. Selam şey edelim. Selam adını, edelim burada. Yani e, hiç de bizden farklı değildi günlük hayatını yaşarken. Evet. Bu bizim kafamızdaki şey zannediyorum korku ya da sıralama. Evet. Sonra e, bu düşünce ve bilissel e, süreçlere girdiğimizde de. ...hani bilmek, sanmak, kavramak, kanaat etmek gibi... Hı hı. ...örnekleri ekleyerek... ...biraz daha açmış... Ee, ...tabii onun bu bilim adamı zihni... ...o kadar güzel bir sınıflama yapmış ki... ...bize A, B, C, D, E... ...1, 2, 3, 4 hı hı. falan diye önümde bir kağıt var... ...görseniz sevgili dinleyiciler... ...öğretmen olan iyi öğrenci de oluyor galiba... ...ya da doğrusu, daha doğrusu iyi öğretmen... ...iyi öğrenci aynı zaman değil mi? ...mı acaba? Biraz ya burada öyle. tabii sen mesela iyi bir öğretmensin... ...iyi de bir öğrencisin... <gülüyor> Evet, ben öyleyim de <gülüyor> dermişim. Güven Bey için de geçerli belki. <gülüyor> o kesin yani. kesinlikle. bir birden iyi öğretmen olan herkes bilemedim. Bu ayrı bir başlık olsun. Tamam. Öğretmen kelimesini işlemiş miydik? İşlemedik. İşleyebiliriz bak. Tamam. Neyse ilerliyoruz. Ee, ve duygulara geldik. Ee, bu mutluluk ya da keder duymak, sevinmek, üzülmek anlamında. Ee, ve karaktere zaten biz çok derinlemesine gireceğiz. Pek çok eş anlamlısı sözcük var. İlerliyoruz. E, şimdi merak sözcüğüyle girmiş e, konuya daha derinlemesine güven. Burada hemen açık radyoyu bir anmak gerekiyor. Hani açık radyonun bir manifestosu vardı, içinde de bu meraksızlık sendromuna bir çare olarak radyumuzu e, sunmuştu Ömer Madra. Gerçekten de bizim ülkenin e, çok temel bir sorunu galiba meraksızlık. Yani komşu teyze merakını kastetmiyorum da. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Sadece bize has bir şey değil diye düşürüyorum. Yani merak etmek artık <gülüyor> önümüze geleni sunulanı işte yemek üzerinde kabul, kabul etmek kabul etmek üzerinde bir dünya var gibi bazen merak etmeyle ilgili genel olarak bir sorun var bence. Ama bence bir şarkı arası verelim. Geldi mi şarkı? Arası? Evet. Ay, bir, Andrew Jackson Cihat'tan Hate Song for Brain. shake Evet, sevgili dinleyiciler devam ediyoruz. Şimdi ya da yakın zamanda açan dinleyicimiz varsa bu programda da Güven Güzel Deren'in bize çizdiği bir çerçeve içerisinde zihinsel faaliyetleri Konuşuyoruz. Ee, onun bakış açısından bir programımıza e, konuk olacak ayrı ama e, kendi alt başlıklarımıza geçmeden bir de e, işin e, ustasından bir çerçeveyi almak istedik. Merak sözcüğü üzerine konuşuyorduk. Açık Radyo'nun önemli sözcüğü olan Merak. Efendim e, bu bilişsel bir aktivite, e, aktivite e, demiş e, Güven. E, ama aynı zamanda şimdi şöyle bir ayrım yapmış aslında e, ona atladım biraz belki de e, bu zihinsel faaliyetlerin e, bir kısmı. Demin bahsettiğimiz gibi Yani işte mutlu olmak Üzülmek işte sadece duygu efem koku almak görmek sadece Duyu hı hı. ama bir de birbirinin içine Girenler var ikinci bir kategori Şimdi merak bu ikinci kategoride Çünkü bir yandan bilissel Bir aktivite hı hı. ama bir yandan Duyularla da ilgili hı hı. E, o duyuları Kullanarak merakı e, Tatmin söz konusu ya da bazen O duyu bizde o merakı uyandırıyor O hisse aldığımızda merak hı hı. Çıkıyor ortaya Bir de huy. Çocuk, çocuk aklıma geldi. Bebekler, çocuklar değil mi? Duyularını evet. kullanarak ne bileyim bir şeyi hissetmek için koklayarak o merak duygusu gelişiyor. O, o his ona e, onu e, nasıl diyeyim tetikliyor, tetikliyor merakı. Çok doğru. Ve böylelikle... E, Öğrenmesi için bir vesile oluyor Aslında sen bunu söyleyince ben hemen kelimelerimizin arasında çocuğu yazı verdim program esnasında Kerem Yazacağım Hem dediğin gibi çocuk özellikle daha çok duyularını kullanıyor Hem de merak daha çok çocuğa özgü bir e, davranış e, hali Şimdi e, aslında zihinsel e, faaliyetleri incelerken biz hep yetişkin bazında bakıyoruz hikayeye Ancak işte çocuk zihinsel süreçleri belki hani biraz daha geriyatrik hikayette de yani yaşlılıkta değişen. da değişen bir boyutu da var onlara Doğru. da değinebiliriz yani çocuk meraklı çocuğun işte zihinsel ve bilişsel dünyasıyla ilgili Doğru. mutlaka, mutlaka program boyunca düşüneceğiz bunlara değineceğiz evet, doğru söylüyorsun Merak en son huy başlığı altına girişiyle de ele alabiliriz Hı -hı. güvenin yaklaşımıyla ki doğru bazı insanlarda merak duygusu daha, daha fazla e, Tabii bunu tetikleyen şeyler doğuştan mı değil mi toplumsal çevreyle mi geliyor bunları konuşuruz gene Hı -hı. E, sonra hayal etmek e, şu anda ...çoklu başlıklar altına giren davranışları, yaklaşımları ele alıyoruz. Bir yandan algı hayal etmek. Ancak bu algının yani görsel hayali, iletişimsel işitsel hayalin farkını düşündüğümüzde mesela... ...ama bir yandan bilişsel bir yanı da var. Yani neyi hayal edeceğimize karar da verebiliyoruz. Hı hı. Düşünüp bir hayale de istekle gidebiliyoruz. Ve duygusal bir yanı da var deneyim. ...nebilir hayalin, hayalci bir insan... ...olmanın ya da olmamanın. Evet. Öyle başta. de atletiliyor <gülüyor> bir yandan. Hayalperest olanlara daha duygusal... Evet. ...bir atıfta da bahsedebiliriz. Çok doğru. Biliriz. Yani hem algısal hem bilissel... ...hem duygusal Hı -hı. demiş olduk. Akıl, zeka, feraset... ...izan gibi sözcüklere gelecek olursak... ...ilk programlarımızda çok derinlikle... ...incelediğimiz. Bilissel yani özellikle düşünmeyle... ...ilgili faaliyetler ama keza... ...bunların da karakterle huyla ilgili bir yanı var. E, daha idraki gelişmiş olan daha düşünmeye yatkın ya da daha zeki olma gibi şeyler e, izlenime gelince yani bu hani empresyonist ressamların aktarmaya çalıştığı türde bir şeyse demiş e, izlenim e, hani, o zaman duyusal hı hı. E, ama daha soyut örneğin bir kişi hakkında edindiğimiz bir kanaat bir fikir söz konusuysa o zaman bilissel oluyor Evet, gibi de. işte bu iç içe girip bizim kafamızı karıştırdığı kadar yok yani herkesin muymuş? kafasını karıştırıyor canım işte evet. bağımlılık o, kelimesi o anlamda önemli birbirleri çok e, bağımlı kelimeler bağlı bağlı, evet. bağlı doğru ee, üçüncü bir bağışık açmış güven orada da demiş ki kategori dışı olanlar hı hı. mesela sezgi Yani ne algılamaya, ne düşünmeye, ne de duyguya giriyor tam olarak Sezgi. Bizim de en çok zorluk çektiğimiz bölgeydi o herhalde. Ee, hani nevi şahsına münhasır kelimesini kullanmış güven. Biz de doğrudan onu sözcüğümüz olarak alabiliriz. Hani zihinsel bir... Alt kategori mutlaka e, ama yerini bulmak biraz güç. Hı hı. E, hatırlamayı da böyle görmüş Güven. E, belki demiş belleği ayrı bir beşinci kategori olarak düşünebiliriz. Çünkü hatırlamak da bir duyu değil, duygu değil, işte his değil ama var yani kesin zihne ait bir şey. Hı hı. Biz zaten belleği bir başlık olarak ele almıştık. E, ve mantık sözcüğüne e, geçmiş. Şimdi tabii bir yandan mantık bir akademik alan. Tabii. Ee, evet, geçen e, yılda dersini aldım. Neredeyse kalıyordum, son anda geçtim <gülüyor> Kerem'ciyim, sembolik mantıktan. Ee, ancak bizim tabii mantığı ele alış noktamız ki Güven güzeldere de bunu fark etmiş, zihinsel faaliyet olan, hani mantıklı bir insan dediğimiz zaman karşımıza çıkan sözcük, bir akıl yürütme muhakeme yolu. O da bir listele giriyor. Tabii. Efendim bilinç sözcüğünü almış hı hı. en e, çok kendisine ait olan e, bu arada onun da doktora tez konusu olduğunu bilincini öğrenmiş olduk bu yazışmadan e, soruların nereden geleceği belli oldu e, Güven Güzel Dere'ye. Bilinç e, tabii her dökülen ağızda farklı bir anlama bürünen acayip bir terim demiş aynen söylediğini aktarıyorum. Doğru hı hı. E, yani duyumsal bilinç denince anlanan şey ayrı. Öz bilinç denince anlaşılan şey ayrı kendinin farkında olma hali. O da insanda biraz zayıf olan bir şey sanki. Ne dersin? Öz bilinç. Evet. <gülüyor> Ümitsiz bir bakış gördüm sende Kerem ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, evet, e, bu da bilişsel başlığı altına giriyor kısacası. A, pardon, şey devam ediyoruz. Bir, ayrıca toplumsal bir yanı da var. Feminist bilinç, sınıf bilinci dediğimizde de başka noktalara doğru gidiyoruz. Ee, evet, ve ruh. İşin içinden çıkması biraz daha zor olan nokta. Yani beden yok olduktan sonra var olmaya devam ettiği düşünülen, e, bizim kişilik özelliklerimizi... E, ...olası ahirette de barındıracak olan e, ve maddesel olmayan bir kapasite. Hı hı. E, inancın da bir uzantısı bir yandan ve antik Yunan'dan beri var olmuş bir kavram aslında. E, güven şöyle demiş, metafizik bir karşılığı yok... ...ama çok önemli bir kültürel ve antropolojik e, karşılığı var aslında. Evet, kültürel ve antropolojik noktada değineceğiz de. Değineceğiz. evet Dağlar gibi bir külliyat bekliyor bizi. evet kelimesini biz e, dönem başında e, belli seçtiğimiz sözcüklerle ne kadar zaman ayırabiliriz dediğimizde özellikle bu akıl, zeka, idrak, düşünsel olanlarla ruhsal olanlar neredeyse bütün yayın dönemini... Kapladı gibi oldu. Evet, evet ruha devam ediyoruz. Ee, güvenin e, dediği şu, ölüm ve bilinmezlik karşısında aslında insan çok derin bir korku hissine sahip. Ve buna karşı bir derman diye geliştirdiğimiz avutucu bir kavram demiş. Ben özellikle ruhun karşısına derman ve avutma sözcüklerini hmm. koyuyorum böylece. <gülüyor> Ee, ve erken modern dönemde de e, ruh ve zihin kavramlarının e, çok birbirine yakın aynı olarak kullanıldığı üzerinde durmuş e, Biz bahsetmiştik aslında ilk programlarda hani ruhun anlamı neydi nefes Güzel koku anlamı da var Güzel koku Soluk, rüzgar yani. anlamları var. Yani etimolojik olarak uçucu bir anlamı var. Ee, ancak daha eski dönemlerde zihinle çok iç içe düşünülüyor. Efendim biz bu programa aslında Güven Güzel Deren'in kulaklarını çınlata çınlata, onun bakış açısı evet. ve çerçevesi içinden kendi görüşlerimizi de arada katarak e, tekrar bir yol haritamızı hatırlattık. E, Ali Toprak'a teşekkür ediyoruz destekleri için. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar, hoşçakalın. Kamusla Guresh. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması.